Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Demişti hatırlıyorsanız kitabımızın ismi ne? Elvecizü fi akîdeti's-selafis-sâlih, ehli sünnetü'l-cemâa. <gülüyor> ehli sünnetü'l-cemâa yani selef-i sâlih'in itikadı. Özet itikad demiştik. Yazar veya o hoca ne yapıyor demiştik. Ee, kelime kelime açıklıyor. Yani önce neyi açıkladı? Akide kelimesini açıkladı. Sonra şu anda bize neyi açıklayacak? Es-selef-i salih. Selefin ee, lügat ve ıstılah olarak ne manaya geldiğini şimdi de bize onu açıklayacak. Evet. Kimde kalmıştık? Oku. Ta'rif-i selefi. Selefin tarifi. Ta'rif-i ta rif. ta Selefin tarifi. Hı. es fil lugati. Selef lugatta, mâma'da Geçen, Güzel oku, bakarak oku, kitaba bak. Memada. Ma Memada. Ma Memada ma geçendir. Wa taqaddama önden önde gelendir. Yuqalu denilir. Salefe e, şeyu salefen. E, bu şey. Se, yani yuqalu denilir ki salefe şeyu salefen. Bir ne yani ey yani mada yani geçti. Geride kaldı. Yani yukar eşşey'u, selefeşşey'u dediğin zaman ne manaya gelir bu? Yani geriden oldu? Geride kaldı. Meda, geçti yani. Tamam mı? Evet. وَالسَّلَفُ Önde gelen cemaattir. Tabi burada önde gelen, yani şu anda önümüzde yürüyenden şey değil, ha, önümüzde yürüyenler değil. Yani bizden önce. Yani gene önümüzde bizden önce geçmişler gitmişler e, bu yoldan ama geride olanları kast ediyor yani ileride gelecek, ileride gelecek olana selef denmez yani. Geriden geçmiş olan önce olanlara selef denir. Hı. <gülüyor> Hı. Hı. Yürüşte, e, önden gelen, ''Önde giden kavme'' denir. Giden kavme. Mesela senin diyelim ki yaşın kaç şu anda? 17. 17. Babanın yaşı kaç? 50. Baban senin neyin? Selefin. Öyle değil mi? Niye? Çünkü senden önce bu yolları geçmiş gitmiş. Senin önde giden. Öyle değil mi? Öyle. Allah-u Teala dedi ki فَلَمَّنَ زَمَنْكِ أَسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا Bizi gazaplandırınca in e, intikam aldık minhum onlardan فَأَغَرَّقْنَاهُمْ Onları boğduk ecmain Evet, komple, hepsini, hepsini onları kıldı. selefen ö, ön, önde Ve mesel, ve örnek, ahirine, e, bil, bil ahirine, için. <gülüyor> yani evet. ne demek? Burada seleften kastı ne? Yani biz onları hani öldürdük, onlardan intikam aldık, helak ettik onları. Onları bir de selef kıldık. Yani aynı suçu işleyenler gördüklerinde misal alsınlar diye onların önüne onları ne yaptık? Onların önünde onları onları koyduk. Yani hayırda insanın selefi olduğu gibi şerde de insanın neyi olabilir? Selefi olabilir. Mesela Firavun veyahut da Nemrut. Bugünkü tağutların neydir? Bugünkü tağutların selefidir. Öyle değil mi? Resulullah da bizim neyimizdir? Resulullah da bizim selefimizdir. Evet. Ey, e, yani ceallâhum selefen Onları önde gelen kıldık. Mutakadzim. Selefen önde gelen değil, onları geçmiş kıldık. Selef, meda demekti öyle değil mi? Geçmiş olan kıldık. Geçmiş kıldık. E, önde gelenler limen amele bi amelihim. Limen, bi amelihim. limen amele, Amel edenler bi amelleriyle. Onların ameliyle amel edenler için onları önde gelen ve onları geçmiş selef kıldık. Yani kim bu Allah Azze ve Celle gazaplandıracak bir iş yaparsa onun selefi bu ayette geçenlerdir. Evet. Özellikle bu liyatta bir liyatta ibret alması için birim. Onlarla. Men بعدیم. Men بعدهم. Onlardan sonra gelen kimse. İbret alsın diye öyle değil mi? Onlara böyle yaptık. Evet. veliyyet taaza veliyyet taaza Bihim öğüt alsın diye bihim onlardan onlarla onlarla el el başkaları. İ bu liyet taaza ne? He? Ne olmuş da bu hale gelmiş? Ha. İftâze olmuş. muzariye çevirince ne olur İftâze? Ya da mazideyken İftâze olur mu? İttâze. Değil mi? İttâze olur. Ne gibi mesela? Ee iutâze ittâze. -ta Yettazu Tamam? Bihim el-âhirûn. Evet. Ves-selfü selaf men min ebeke senim e, mantıkla demek ki önde gelen bir min ebeke babandan vazi e, karabetike karabetike karabetike ya da akrabalandan önde gelen bir elzini olan ki e, hum hum faukak'e e, fistini fistini yaş olacak sen Sen o kitabı ver. bana versene mi? Soru yazılmış. Oku. aklı mı? Hım. Ve diğir onlar, onlar ki fauk Senin Ha. Üstündedirler. Pistimli yaş olarak ve fazili ve fazilet olarak sevmişler. Ha, neymiş demek iselef? Senin babalarından ve akrabalarından fazilet ve yaş olarak senden ne yapanlardır? Senden önde gelen olanlardır. Yani önde gelenden kast dediğimiz gibi aş sonradan gelecek olan değil. Geçmiş olup da önde gelenler. Anlaşıldı mı? Evet. Walihaza <gülüyor> bundan dolayı summiye summi's sadru sadru summiye's sadru'l evvelu summiye sadru evvelu min't tabi'in tabi Walihaza bundan dolayı summiye isimlendirildi sıddru'l-evvel birinci nesil min'ettabiine tabiinlerden tabi es-selefu's-salih selef, -salih", selef salih diye isimlendirdi madem selef dediğimizde insandan fazilet ve sin olarak yaş olarak önde gelenler kastedildiğinden dolayı tabiine ne dedik biz tabiine Selefi salih dedik peçete var mı peçete bir kişi alsın yeter ha buradaymış buradaymış evet devam edelim السلف في الاستلام تمام şey okusun ama tane tane yavaş yavaş cümleyi bitirdikten sonra manasını S-lufu fi'l-silahi islaha selef bize utlifa itlaqani li zaman es-selafu selef indal ulama al indal ulama i'tiqadi idkat an ne inda selef zikri zaman ve in muhakkak is kaduru doner kull kull kull ta'rifatuhum onların tüm tanımları bütün tarifleri döner Hâlil S, hâlil Sahabeti, Sahabiyatı hakkında ne? Çevirsiniz. Ev. Ya <yotas> da Sahabet, Sahabeti <'ine> Sahabe ve Taabiyen. Sahabet Taabiyen de ev. Sahabet ve Taabiyen ve Taabiyi Ve Taabiyi him, bak gine hız verden, hız vermek yok değil mi? Yavaş yavaş gideceğiz. Ha. Ve Taabiyi him, onlar Taabiyenler, mil mufaddalati müfaddəl etti. Faziletli kılınmış, değil mi? Faziletli <gülüyor> <gülüyor> kılınmış. <gülüyor> asırlar. Şimdi ne dedi yazar? İza utliqa selefu ind ulemaa'l-i'tiqat. İ'tiqat alimleri selef dediği zaman فإنما تدور كل onların bütün tarifleri döner. Neyin etrafında döner? Havle sahabe. Sahabe veya sahabati ve tabi'in veya sahabeba tabi'in veya sahabati tabe'in ve etba'u tabi'in. Onlara tabi olanlar etrafında döner. Yani selef dediğimiz ne anlayacağız o zaman itikat ilminde? Şimdi lügat manası geçti. İtikat ilminde bir kitap okurken baktığı ki selef böyle demiş dediğinde ya kasıt sahabedir, ya tabiindir veya etba'ut tabiindir. İtikat ilminde seleften kasıt ne? Selef denildiği zaman seleften kasıt bu. Anlaşıldı mı? <gülüyor> Şimdi o faziletli kılınmış üç asrın alimlerinden bahsediyor. Sahabet yani sahabe tabiind ve etba'ut tabiinin vasıfları nedir? minel e'immetil e'lami el meşhudi lehum bil imame o e, a, yani alam olmuş o meşhur olmuş imamlar ki onlara imamlıkla şahitlik edilmiştir yani onların imam olduğuna ümmet şahitlik etmiştir vel onların faziletine şahitlik edilmiştir ve tiba'is sünne onların sünnete tabi oluşlarına ne olmuştur şahitlik edilmiştir vel imameti fiha ve sünnette imam olduklarına şahitlik edilmiştir ve cenabil bid'ati bidatten kaçındıklarına ve hazeri منها ondan sakındıklarına ve itte ve yine o imamlar ki yani sahabet tabin ve etba-u tabin evet. ittifaqatil ümmetu ümmet onların imametlerinde imam oluşlarında ittifak etmiştir ve azim şe'nihim fi'd-dine ve onların dinde yerlerinin çok büyük olduğunda azim olduğunda ümmet ne olmuştur ittifak etmiştir işte selef dediğimizde vasıfları bu olan imamlardan söz ediyoruz Sahabe tabi'in etbehu tabi'in. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Ve lihazâ bundan dolayı summiyeye adlandırılır. <gülüyor> es sadru evvelu bundan birinci sahabı. Birinci nesil yani o önde gelen birinci kısım. Bir selefi, selef de adlandırılır. Sehfissalihin Sehfissalihin de adlandırılır. Allah tebareke ve teala Allah tebareke ve teala Allah tebareke ve teala buyurdu ki Allah tebareke buyurdu ki Taala ne demek? Taala. Taala ne? Fiil mi, isim mi? Sıfat mı? Taala normalde fiil. Öyle değil mi? Taala mazi. Öyle değil mi? Mazi fiil. Ee, ne demek Taala? Yani yüceldi. Öyle değil mi? Yücelen Allah. Allah tebareke ve taala. Tebarek ne demek? İsimleri mübarek olan, isimleri mukaddes olan. Öyle değil mi? Bereketli olan Allah azze ve celle. Evet. وَمَنْ <Omaman> kim? Yücek Ressulah. رَسُولَ kim? E karşı olursa. SPEAKİNİRse… ne demek? Kendini bir şıkka koymak, karşı tarafı da başka bir şıkka koymak. Yani tam ona karşıt olmak. Öyle değil mi? Evet. Min <Oblig> badi <Oblig> <Oblig> bundan sonra metbeyi <Oblig> neler? Ona açığa çıktığı zaman el <Oblig> Huda <Oblig> <Oblig> hidayet. Kim hidayet kendisini açığa çıktıktan sonra Peygambere karşıtlık yaparsa? O'na muhalefet eder, onu bir şıkka, kendini bir şıkka koyarsa evet. ve ettebi' tabi olursa <gülüyor> Ali, gayles sebilil mu'minine ümümlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa <gülüyor> nuvellihi onu bırakırız ma tevella yani nuvellihi onu yönlendiririz ma tevella kendi, kendi e, teveli et. ettiği, kendi yöneldiği kendi dost edindiği yola onu yaparız yönlendiririz. <gülüyor> yani hangi tarafa gitmek istiyorsa <gülüyor> biz de onu o tarafa yönlendiririz. evet. ve <gülüyor> nuslihi onu dayandırırız e, cehenneme, cehenneme vesaire, mesira, orasındaki türlü dönüşebiliriz. Ve hmm. önde gelenler Ansardan, <gülüyor> <tr lived> <t público> tabi olanlar üzerine evet. Ne demek diye ihsan üzerine tabi olmak? Yani, ne demek Ahmet? Nasıl <gülüyor> olduğu gibi Wie Tabi olmak, din konusunda olduğu gibi tabi olmak. Evet. رضي evet, الله <Gülüyor> <gülüyor> ouais cennet hazırladı. Değil uh -huh. mi? وعدى hazırladı لهم onlara cennet hazırladı تجري تحتها akıyor. akıyor. Tahtaha, onların altına ال nehirler, nehirler. Kâli orada kalacaklardır ebeden, ebeden zelike Bu azime, azimu bu büyük bir kurtuluştur. Ve Allahü Teâlâ sallallahu aleyhi Ve Allahü Teâlâ Ve sellem Ve Allahü Teâlâ bize şöyle Ve ki: Ve ki: Ve Hayrün nasi en hayrlâ Yani insanlar karnı ben zaman da Summe alledine <gülüyor> yunlehum <Ya> Ve benden sonraki Summe alledine yunlehum Şimdi biraz dur sen biraz dinle Çok yoruldun Şimdi bak Allah Azze ve Celle ayet-i kerime Bak burası çok önemli bir mesele Burayı iyi dinleyelim Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Ve sâbikûne l-evvelûne minel muhâcilîne vel ansâr Ve lezîne teba'uhum bi'ihsân Radiyallâhu anhum ve radu'an Şimdi bizim bütün gayemiz dünyada ne? Bütün gayemiz dünyada Allah azze ve celle yani bu kadar yaşantımız Allah'ın emirlerine uyup nehirlerinden kaçınmamızın tek gayesi ne? Allah'ın rızasını elde edip onun yanındaki nimetlere ne olmak? Onun yanındaki nimetlere nail olmak öyle değil mi? Şimdi Allah azze ve celle çok ilginçtir. Muhacirden ve Ensar'ın Allah'ın rızasına nail olduğunu söylüyor. Ama bunu elhamdülillah bu kapıyı kapatmıyor. Bir de bu kapıya bir açıklık daha bırakıyor ve diyor ki Onlara ihsan üzere tabi olanlardan da Allah razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Doğal olarak Allah'ın rızasını bir nesle veyahut da bir zamana hasır kılmıyor. Öyle değil mi? Bütün zamanları kapsayan, yani kim? Muhacir ve Ensara hakkıyla ihsan... Çünkü Muhacir ve Ensar Rasule ihsan ülkesi üzerine tabi oldular, öyle değil mi? Kimde muhacir ve ensara ihsan ülkesi üzerine tabi olursa o otomatik mekime tabi olmuş olacak? Rasulullah'a tabi olmuş olacak, öyle mi? Öyle. Peki burada asıl soru şu, kimdir ihsan ilkesi üzere bunlara tabi olan? Herkesin böyle bir iddiası var, öyle değil mi? İşte Peygamber aleyhissalatu vesselam insanların en hayırlısı benim zamanımdır sonra onlardan sona gelen, sonra onlardan sonra gelenlerdir deyince bu neslin en hayırlı olanlar, yani onlara tabi olma noktasına en iyi olacak olanlara bir nevi ne etmiş oluyor? Bir nevi işaret etmiş oluyor. Yani herkesin böyle bir iddiası var ama tabi'inden ve etba'u tabi'inden olanların bu iddiası bir nevi Peygamberin sözüyle tasdik edilmiş oluyor. İşaret yoluyla Peygamber'in sözüyle tasdik edilmiş oluyor. Ondan dolayı selef önemli. Yani yoksa kaşlarından, gözlerinden, yakışıklıklarından, güzel giyindiklerinden, çok bildiklerinden, ezber yaptıklarından dolayı değil. Yani Peygamber aleyhisselatu vesselamın bu anlamda hayriyet noktasında övgüsüne mazhar olduklarından dolayı. Selefi salihin dediğimiz tabi'in ve etba'ut tabi'inli, etba'ut tabi'in önemli. Bu da demişti ki demek değildir ki her o dönemde yaşayan şeydir diye, her o dönemde yaşayan ee, selef-i salihindendir onlara tabi olmakla mükellefiz. Böyle bir şey ne değil? Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ney? Sahabeye, sahabeden bulduklarına ihsan ülkesi üzerine tabi olanlar. Çünkü demiştik, nasıl ki insanların en hayrıları o dönemde yetiştiler, insanların en şerlileri de o dönemde yetiştiler. Öyle değil mi? Hariciler hangi dönemde çıktı? Sahabe döneminde çıktı. Öyle değil mi? Münafıklar hangi dönemde çıktı? Sahabe döneminde çıktı. Bir ee, bid'et kaderi inkar eden kaderiler, Allah'ın ilmini inkar eden hangi dönemde çıktı ortaya? İbn Ömer'in döneminde. Cibril hadisini okurken başında okuyoruz değil mi bunu? O dönemde çıktı ortaya. Mürciye itikadı ne zaman çıktı? O dönemde çıktı ortaya. Ha, demek ki o zaman Mutezile itikadı ne zaman çıktı? Vasıl bin Ata ile beraber Mutezile itikadı o dönemde. Hasan-ı Basri Vasıl bin Ata kimin öğrencisidir? Mutezile fikrinin kurucusu olan Vasıl ibni Ata kimin şeyindendir? Kimin öğrencisidir? Hasan-ı Basıl'ın öğrencisidir. İşte anlaşamadığı için, itizal fikrine sahip olduğu için Bak Hasan-ı Basıl Selef'in imamlarından öğrencisi olan Vasıl ibni Ata sapık fırka olan Muhtezile'nin imamlarından. Anlatabiliyor muyum? Demek ki her o dönemde yaşayan ne değildir? Hayırlı Selef değildir yani selef-i salihîn dediğimiz uyulması gereken dediğimiz insanlardan değildir. Sahabe ve tabiine ihsan ilkesi üzerine tabi olanlardır. Anlaşıldı mı? Herkesin de böyle bir iddiası var ama o dönemde yaşayanlar peygamberin övgüsüne mazhar oldukları için, peygamber onları en hayırlılar diye vasfettiği için onlar buna daha layık olan, daha evla olan insanlardır. Anlaşıldı mı? Evet. Allahu erassulullah sallallahu aleyhi ve ve alihi ve sellem ve ve sahabe ve niye ve sahabete ve resulullah ve saha ve tabiine eğer ve sahabeti usayd ve olurdu değil mi tabiun değil ve olurdu ha lehum biihsan onlar tabi onlar hum onlar selef seleftir hum selefu hazihi'l ümmeti bu ümmetin ve kullu hepsi men çağırıyor davet ediyor ile misli e, misline davet alayhi inke rasulullah rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet ettiği şey misline çağırıyorlar ve kullu men ve kullu, hepsi men, o kimse ki yani herkes yadu çağırıyor ila mislima daa ileyhi peygamberin çağırdığının misline çağırıyorsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem resulullahın çağırdığının aynısında çağırıyorsa ve sahabetuhu ve çağırdığına davet ettiğine ve tabiun lahum ihsan ve onlara ihsan ilkesi üzere tabi olan tabiinin davet ettiği şeye insanları davet ediyorsa onların çağırdığı şeye insanları çağırıyorsa fehuve ala nehcı selefi o selefin menheci üzeredir öyle mi evet menhec kelimesi nereden türiyor nehecden türiyor değil mi nehc ne demek nehece? Metot, öyle değil mi? o bir metot izlemek bir bir metoda bir yola tabi olmak bir yola devam etmek demek neherce demek menajde bundan türemiştir evet ve tehdidu, ne tespit sınırlama ve tehdidu, e, sınırlanıyor, zemeniyyü... sınırlanıyor, olur sınırlanıyor olur mu bak gene hız vermeden yavaş yavaş kelime kelime tane tane ve tespit e, zamanı mı e, zamanı mı zamanı bir zamanı sınırlandırmak leysa şarten fizalike, bunda şart değildir yani selefi belli bir zamanla sınırlandırmak şart değildir yani illaki selef bunlardır bunların dışındakiler selef olamaz demek böyle bir şart söz konusu değildir evet bel şartu yani selef olmanın şartı selef menheci üzere olmanın şartı nedir beli şartu bilakis bunun şartı <gülüyor> muvafakatu'l-kitabi ve Sünneti, kitabı. sünnete ve kitaba muvafakat etmektir fil akideti akidede ve'l-ahkami ahkamda <gülüyor> ve's-suluki <gülüyor> ve sürükte yani sürükten kasıt ne? <gülüyor> ahlaki meselelerde öyle de mi? ne yapmaktır? eee muvafakat etmektir kitaba ve sünnete bi fehmi's-selefi selefin anlayışıyla kitaba ve sünnete akidesinde, amelinde ve ahlakında selef-i salihin anlayışıyla kitap ve sünnete yaklaşanlar bunlar nedirler? Bunlar selef olmaya yani o sahabe ve ta, e, ensara ve muhacire ihsan ülkesi üzere tabi olmaya nedirler? Hak sahibidir. Yani sadece sahabeye ihsan Kesi üzere tabi olan tabi'in ve etuba'ud-tabi'indir. Bunların dışında olamaz demek, böyle bir zamanlamaya gitmek bu ne değildir? Bu doğru değildir. Nedir burada doğru olan? Burada doğru olan kitaba ve sünnete onların anlayışı üzere muvaffakat eden herkes nedir? Herkes selef olmaya, Allah'ın rızasına nail olmaya evladır, hak sahibidir. Evet. فَكُلُّ <gülüyor> Vafika olur mu? Vafika diye bir kalıp var mı? Hele bak bütün o ezberlediğin fiil kalıplarında Vafika diye bir kalıp var mı? Faile diye bir kalıp var mı? Mazisi faile diye gelen? Yok değil mi? Faile var. Vafika. Heh? Men vafika kitabı kitaba kitab muvaffika. Fekullu men vafika alkitabe. Ve sünnete ve kitaba olan. Herkes. Herkes muvaffika o min itbâ'i selef. Min etbâis değil mi? Ve in ve in ve Yani ولو onlarla onun arasında bir uzaklık olsa da, ba'a ne demek? Uzaklaşsa da. Onlarla yani onunla selef arasında yani sahabe ve tâbiin arasında uzun bir mesafe de olsa onlardandır. Yeter ki Kur'an ve Sünnete muvafakat etsin el mekanu ve zamanu mekan ve zaman da olsa ve men halafahum yok ve in ba'a da baynahu ve baynahum el ve zamanu onunla selef arasında zaman ve mekan uzaklaşmış olsa bile ve men halaf ve ve men ve men halafahum kim ihtilaf ederse muhalefet ederse, ederse felaysa minhum onlardan değildir ve in aşa ve in şayet aşa beyne zahirine beyne zahranî him onların arasında da beyne zahranî demek onların arasında demek yani bu bir kalıp mesela beyne zahranî peygamber diyor ya ene beri ummin kullü müslümin eka me beyne zahranî il ben müşriklerin arasında yaşayan her müslümandan beriğim yani beyne zahranî ne demek onların arasında yaşamak demek ve in âşe beyne zahrânihim velev onların arasında yaşasalar. Ne dedi burada şimdi Abdullah? Topla bakalım manayı. Geneller hmm. yani muvafık sünnet akide ile ve o hükümde onlara Genel manayı şey... topla. Yani bir insanın selef olabilmesi için bir insanın ee, o ayet-i kerimede zikredilen Allah'ın rızasına nail olanlardan olabilmesi için belli bir zamanda yaşaması şart değildir. Bir insan kitap ve sünnete muvafakat ediyorsa velev sahabe, tabiin ve etbâu't-tabiîn ile onun arasında zaman ve mekan çok da uzak olsa 1450 sene sonra da yaşasa ama kitap ve sünnete muvafakat ediyorsa o da onlardandır. Öyle mi? Çünkü Allah Teâlâ kapıyı açık tutmuş yani kim onlara ihsan ilkesi üzere tabi olursa o da Allah'ın rızasına nail olur. Öyle mi? Öyle. Velev ister o peygamberin övdüğü neslin içinde yaşasın, ister onlardan sonra gelsin. Yeter ki burada ölçüney kitaba ve sünnete muvafakat etmek. Ama bir insan kitaba ve sünnete muhalefet ederse onların arasında yaşasa bile seleften ne olamaz olamaz. Yani burada anlatmak istediği gaye, garat, amaç onlarla aynı nesilde, aynı dönemde yaşamak değildir. Amaç kitaba ve sünnete ne yapmaktır? Muvafakat edip ihsan ilkesi üzere sahabeye ve tabi'ine. Yani bugün bir insan Hasan-i Basri'den daha eftar olabilir mi? Olabilir. Hasan-i Basri'den daha çok amel yaparsa, Hasan-i Basri kadar ilim, takva, ahlak, akide üzere olursa, sünnete bağlılık üzere olursa, niye ondan daha faziletli olmasın ki? Yani o sahabeyi görmüş bir insan. Öyle mi? bu sahabeyi görmeyen bu kadar fitne ortamında ama tabi iş onlar gibi yaşamakta. Ha var mı onlar gibi yaşayabilecek bir baba ait? Allahu alem. Yani varsa onlar gibi yaşayacak veya onlardan daha iyi yaşayacak bir adam onlardan daha faziletli de ne olabilir? Onlardan daha faziletli de olabilir. Çünkü burada gaye ne? Burada gaye insanın selef-i salihine ihsan ilkesi üzerine tabi olması. Kur'an ve sünneti onlar gibi anlayıp onlar gibi ne yapması? Onlar gibi yaşaması. Ha! Bu zamanda yaşayan insanlar o zamandan cins olarak daha faziletli olabilirler mi? Olamazlar. Yani genel olaraktan yani genel tutarsak, genel olarak onlar daha faziletlidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam genel olarak, umum olarak onları ölmüştür. Ama ferdi olarak bizden bir insan herhangi bir meziyette onlardan birinden daha faziletli olabilir mi? Olabilir. Öyle değil mi? Daha faziletli olabilir mi? Olabilir. Çünkü Peygamber hadiste mesela ne diyor? İnsanların iman yönünden en faziletlisi hangisidir? Peygamberlerdir diyorlar. E, peygamberler niye iman etmesin ki diyor onlara vahiy geliyor zaten. E, meleklerdir diyorlar. E, melekler niye iman etmesin ki Allah'ın yanındadırlar zaten diyor. E, biziz diyorlar. E, siz niye iman etmeyeceksiniz siz de beni gördünüz. Peki kimdir ya Resulallah? Sizden sonra gelip beni görmeyecek ve kitapta bulduklarına iman edecek olanlardır. Bak bunları iman yönünde onlardan Peygamberimiz daha üstün tutuyor. Anlatabiliyor muyum? Ama genel anlamda mesela diyelim ki bir insan vardır bugün. Şimdi peygamberi görmüş, mucizeyi görmüş bir insanla, iman etmiş bir insanla hiçbir şey görmediği halde iman eden bir insan biri olabilir mi? Olamaz. Yani bu adam artık inkar etse bunun küfrü de çok daha şiddetli. Peygamber düşün adam mucize görüyor hala iman etmiyor ama mesela nedir? Onlar daha başka yönlerden bizim önümüze geçmişler. Ne gibi? İmandaki yakin, imandaki sebat, imanda durma, iman üzerinde sebat etme o iman için mücadele etme, o iman için musibetlere katlanma konusunda bize ney fersah fersah geçmişler sahabe için söylüyorum öyle değil mi? Ama bugün diyelim ki bizden biri mesela cömertlik konusunda bazı sahabelerden daha cömert olabilir. Yani biz sahabeden daha faziletli olamayız ama herhangi böyle bir özel bir konumda bizden biri mesela çok daha iyi bir cömert olan bir adam, cimri olan bir sahabe, sahabenin cimri olanlar yok muydu? Vardı o kadar ayet kime indi? Yani cimriliği nehy eden, cömertliğe teşvik eden ayetler sahabeye indi. Öyle değil mi? Sahabenin içinde mala düşkün olanlar yok muydu? Vardı. Malın kendisini cihattan alıkoyacak kadar mala düşkün olanlar yok muydu? Vardı. Bugün bizim içimizde malla bütün ilişkisini kesmiş, bütün malını Allah yolunda feda etmiş bir insan, onlardan o konuda yani o da hepsinden değil, hepsinden daha yani Bir insan hangimiz ne seviyeye gelirse gelelim, bir Ebubekir'in radıyallahu anh'ın seviyesine gelebilir miyiz malda? Gelemez. Ama herhangi bir sahabede veya tabiinden veya seleften birinden bir konuda bizden biri daha iyi olabilir. Var mıdır, vardır demiyorum ama olabilir diyorum. Bak ikisinin arasında ne var? İkisinin arasında fark var. Olabilir. Onların amelinden daha fazlasını yaparsa, onların daha önüne de ne yapabilir? Onların daha önüne de geçebilir. Anlaşıldı mı? Yani burada ölçü nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak, muvafakat etmek hem itikatta, hem ahkamda, hem de sülukta. Evet. Ve imamus selef ve imamus Selef-i salihin'in imamı kimdir? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve قال تعالى الله تبارك ki Muhammedun rasulullah Allah Muhammed Allah'ın resulüdür vellezina ma'ahuna beraber olanlar ki şiddet ve şiddet ederler kafir kabilelerine rahımаu بينهم onlar kendi aralarında rahimlidir tarahum onlar görürsün okurken kuyadayken suceden sucederken ya yetaguna yetun kararlar ararlar isterler iftika etmek ne demek istemek aramak, ummak. Heh. İsterler fâdlân, fazilet minnallâhi, Allah'tan bir fazilet isterler ve idvânân... E... Ve onun rızasını isterler, değil mi? Rızasını isterler, simâhum. Onların simaları fî vücûhîm. Yüzlerinde min eser... Yani onların alametleri nedir? Yüzlerindendir. Ne alameti? Min, min eseri, eseri, eseri sujud sujûd, evet. secde. Eseri, secdenin izi, onların yüzlerinde bir sima olarak durur diyor. Evet. Zalik ya bu meselhum fit tevrat tevratta misal ve meselhum fil incil ve incildeki misal Ne anlatıyor burada? Yani selef dediğimiz zaman dedik kimi kastediyoruz itikat kitaplarında? Peygamber, sahabe, tabiin, etba tabi'in. Yani seleften kasıt ne? Seleften kasıt normalde seleften kasıt itikat kitaplarında sahabe, tabiin, etba ut normalde. Peki selefin imamı kim? Sıra sıra ilk imam Resulullah aleyhissalatü vesselam'dır. Bu ayet kelime de Allah azze ve celle Peygamberi başta zikrediyor, imam. Sonra ondan sonra gelenleri ve onların vasıflarını ne yapıyor? Sonra ondan sonra gelenleri ve onların vasıflarını zikir ediyor. Yani ne? Bugünkilerin tam tersi. Onlar vasıfları ne? En belirgin vasıfları kendi aralarında. Merhamet sahibi, kafirlere karşı da şiddetli. Yani ne gibi? Tam zıddı. Papazlara, rahiblere karşı merhamet sahibi, Müslümanlara karşı da galis ve şiddetli değil. Öyle değil mi? Onlar Amerika'nın, İsrail'in rızasını aramazlar. Onlar TC'nin rızasını aramazlar. Onlar kime rızasını ararlar? Onlar Allah Azze ve Celle'nin rızasını ararlar. Onlar böyle sakalsız, pis suratlı değillerdir. Onların yüzlerinde ne vardır? İslami bir sima vardır. Secdenin neyi vardır? Secdenin nesleri vardır. Yani daha çok Müslümana benzerler. Kafire benzemezler. Bu da onların Tevrat ve İncil'deki neyidir? Tevrat ve İncil'deki misalleridir. Evet. وَقَدْ <gülüyor> karane Kara karin neydi dedik yan yana arkadaşa ne diyorduk karin diyorduk orası, bizim yanımızda olduğu için Allah ne yaptı birleştirdi yani yan yana getirdi ta onun taatiyle Resulünün taatinin arasında bir birleştirme yaptı öyle değil mi Allah'a dedi ki eder, Allah ederse, e, e ve men yute illaha kim Allah'a ederse ve Resule bak tek Allah'a değil hem Allah'a hem Rasûle, Allah ne yaptı? Kendi taatiyle, Rasulün taatini karim yaptı. Yan yana getirdi, öyle mi? Yavaş yavaş, tane tane, biraz düşünerek. Hı okuserler ki en an Allah Teulâike, o kimseler ma'al o kimselerle beraberdirler ki en am aleyhim Allah onların üzerine nimetlerini vermiştir. Yani Allah ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendisine nimet verdikleriyle beraberdir. Kimdir peki o Allah'ın kendisine nimet verdikleri? Minen nebiyine nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Ve hasune ulaike rafika. işte onlar ne güzel arkadaşlardır. Ne güzel rafiktirler. Evet tağat ta el-Rasul-i ta itaati ta rasulü, ta kendisine itaat kıldı öyle değil mi? Kändisine <gülüyor> itaat kıldı öyle Allah itaat kıldı öyle itaat kıldı öyle değil mi? itaat kıldı öyle itaat kıldı öyle değil mi? Kändisine itaat kıldı öyle itaat kıldı öyle değil mi? Kändisine itaat kıldı itaat kıldı öyle değil mi? Kim yüz çevirirse yani sırtını dönerse فَمَا اَرْسَلْنَاكَ e, فَمَا اَرْسَلْنَاكَ Biz seni yollamamışızdır aleyhim onların üzerine hafiza koruyucu olarak. Yani bırak yüz çeviren çevirsin. Öyle değil mi? Sen onların üzerine koruyucu değilsin. Evet. Bu da neyi gösterdi? Peygambere itaat Allah azze ve celle itaatin ta kendisidir. Evet. Allah-u Teala haber verdi, ademe ta atâ, ademe ta ta yüz çevire, Yok ademe neydi? Ademe Neydi? Kaybetmek Kaybolmak olmamak değil mi? Enne ademe ta'atirresuli Peygamber'e itaatin olmaması ve sellem, muh, mehkut, Muhbitun Muhbitun Ne de demek de muhbitun? Ahbet'e ne demek? Habit'e ne demek? Boşa gitmek. Muhbitun, boşa götüren demek. Öyle değil mi? Boşa götürücüdür. Yani Resul'e itaatin olmaması boşa götürücüdür. Ve mubtilun, iptal edicidir. Neyi? Lil'e'mâli, amelleri boşa çıkaran ve iptal Yani bir adam Resul'e itaat etmiyorsa onun amelleri boşa gitmiştir. onun amelleri batıldır. Evet. Ya âmenû ve ve وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ Ameleriniz yoksa ameleriniz boşayın. Yoksa ameleriniz boşayın değil, amellerinizi boşa götürmeyin. Değil mi? Boşa götürmeyin. Evet. وَنَهَانَا Bize nehy ediyor? <gülüyor> وَنَهَانَا Bizi nehy etti. Bizi nehy etti. اَنْ مُخَالِفَةِ اَمْرِهِ اَنْ مُخَالِفَةِ Peygamberin emrine muhalefet etmekten bizi ne yaptı? Nehy etti. <gülüyor> Muhalifet meyredi neydi? Fakale dedi ki: Allahü Allah Allah Allah Teala, men kim yaysa Allah Allah yaysin. Allah Allah'a. Allah yaysin eldesi ve Allah'ın hatları, sınırlarını aşarsa. onu Onu girdirir. Girdiren kim Allah. Ne ateşe ve lehu onun için vardır bu muhin alçaltıcı bir, bir azap vardır. Devam et şey Hamza. Ve emran Allahu Allah bize emretti. ve ne netruke <gülüyor> ve terk etmemizi emretti. Değil mi? etmemizi <gülüyor> emretti. Peygamberin bizi nehyettiklerini de terk etmemizi emretti. <gülüyor> Peygamberin size getirdiklerini fakuhu <gülüyor> alınız. Veman ha kum anhu <gülüyor> sizi nehiyetiklerine gelince fentehu ne yapınız bırakınız onu ondan intihab bulunuz vete <gülüyor> Allah'tan korkunuz inna Allah şedidül Allah ikabı şedid olandır evet ve <gülüyor> onu hakem hüküm verici kılmamızı onu, ne yaptı emretti fi kulli şey şe şe hı her şey. min şuquni hayatina fi kulli şan min şuquni hayatımızın her işinde onu hakem kılmamızı bize ne yaptı emretti ve ve dönmemizi emretti. İlah hükmühe ve onu hükmüne müracaat etmemizi, onu hükmüne dönmemizi de bize ne yaptı? Emretti. Evet. Fela hayır. Ve senin rabbine and olsun ki la Onlar iman etmiş olmazlar. Ne zamana kadar? hatta hükmedik. Ta ki seni hakem kılana kadar. Nerede? Fima o şeyde ki şecere bainhum. Onların arasında çıkan çekişmelerde seni hakem kılmadıkları müddetçe iman etmiş olmazlar. Thumma sonra yine yani iman etmiş olmazlar. La yecidu bulmayana kadar fi enfusih nefislerinde haracan. Sıkıntı duymayana kadar mimma kadait. Senin kada kıldığın, senin hüküm verdiğinde sıkıntı duymayana kadar da iman etmiş olmazlar. Peki sonra ve yüsellimü teslima tam bir teslimiyetle teslim olmayıncaya kadar da onlar iman etmiş olmazlar. Evet. Devam et. Ve Allah Teala bize ulaştırdı. Bi annin nebi nebiyehu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi ulaştırdı. Ve bellegan Allahu Teala Allah bize ulaştırdı bi anne nabiye muakkak ki onun nebisi yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam el usvatul hasene o nedir Usve-i hasenedir yani güzel bir örnektir kendisine uyulacağı güzel örnektir ve al qadu al qadu al ve اَمْثَلُ <gülüyor> اَمْثَلُ <gülüyor> hmm. Evet. Yani o numuzeş ne demektir? Yine aynı şekilde örnek alınan, kendisine uyulacak olan nedir? emsel. En emsel olan, en belirgin olan, yani misal verilecek ise en güzel misal olacak nedir? Numuzeş olan, program, kendisine uyulacak olan kişidir. Evet. <gülüyor> O kudve, o üsve, o numuzeş ki yecibu ittiba'uhu ve'l-ihtida'u bihi ona tabi olmanın ve ona uymanın vacip olduğu kişidir. <külüyor> Fi <fî> Resulü <resulullahi> Valliyavumel aakhirah. Allah'a ve ahiret günü umanlara muhakkak ki vardır peygamberde güzel örnekler vardır. Evet. Ve zekr Allahı kethira ve Allah çokça zikredenlerde. Yani lakkat kana lakkum muhakkak ki sizin için vardır. Fi Rasulullahi Rasulullah'da üsvetun hasene güzel örnekler vardır. Limen kimin için vardır peki bu? Yani sizden kimler için böyle bir şey var? Limen kâne yarcullâhâ kim Allah'ı umuyorsa, ve yevmel âkire ve ahiret gününü umuyorsa ve zekar allâhâ ve Allah'ı çokça zikrediyorsa. Demek ki bu vasıflara sahip olmayan peygamberde hiçbir örnek bulamayabilir. Yani böyle bir mesela diyelim ki bugün e, kimler peygamberde güzel örnek bulabilirler? Gerçekten Allah'ı uman, gerçekten ahiret gününde ecir uman, gerçekten Allah'ı çokça zikreden Allah dostları ancak Allah'ın sevgili kulu olan peygamberde güzel örnekler bulabilirler. Yoksa mesela bu vasıfa sahip olmayan bir insan için güzel örnek. Uyulması gereken insan ya sanatçıdır ya bir yazardır öyle değil mi? Veyahut vesaire vesaire. Gereksiz insanlardır. Ama bir Müslüman için ve Müslüman olup da bu vasıfları kendine barındıran için en güzel örnek kimdir? En güzel örnek Peygamber aleyhisselatü vesselam'dır. Ve bu Allah'tan peygambere yapılmış en büyük teskiyedir Öyle değil mi? Sizin için peygamberde güzel örnekler var. Bak Allah umumi tutuyor. Yani bir konuda değil sadece din konusunda demiyor. Her konuda sizin için peygamberde ne vardır? Peygamberde güzel örnekler vardır. Peygamber de bizim gibi bir beşer olmasına rağmen Allah azze ve celle'nin bu ayeti peygamber için en büyük teskiyedir Yani ona her alanda uy uy uyabileceğimize dair Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Allah Azze ve bir işaretidir. Zaten bütün kainatı gidin, kontrol edin mesela. Hiçbir insan mesela kim olursa olsun kendi evdeki hallerinin dışarıda anlatılmasını istemez. Yani mesela niye? Çünkü insan evde rahattır, rahat giyinir, rahat konuşur. Yani bir önder olan insan için söylüyorum. Evde olan hallerini insanlara anlatılmasını istemez. Niye? Çünkü olur ki evde olan halleri anlatıldığında insanlar ona karşı ya bu da mı falan gibi böyle bir Ama bakın peygamberin hanımları peygamberin evdeki halini hatta yataktaki halini bile anlatmasına rağmen Peygamberimiz onları men etmemiştir. Bilakis teşvik etmiştir. Niye? Ev halinde bile dört dörtlüktür. Ev halinde bile mükemmeldir. Bakın hiçbir insan Mesela siz hiçbiriniz annenizin babanızın evdeki hallerini anlatmasını kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Niye? Çünkü ev halidir. Yani insan rahattır, gevşer. Öyle de mi? Dikkat etmez. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir sorunu yok. Yani o evinde bile, yatağında bile, banyosunda bile hela, helasının bile anlatılmasından çekinmemiştir. Yani sahabe peygamberin nasıl helaya gittiğini, nasıl büyük abdest yaptığını anlatmıştır. Bunu kabul eden bir insan olabilir mi? Ama peygamber niye? Orada bile mükemmeldir çünkü. Orada bile yanlış yapacak, Rabbini kızdıracak veyahut da insanların örfüne, adetine aykırı olacak, bir şey yapacak bir peygamber kesinlikle değildir. Ondan dolayı peygamber her alanda kendisine uyulma potansiyeline sahip olan Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu en mükemmel insandır aleyhissalatu vesselam. Evet. Kendi rızasını Rasulünün rızasıyla birleştirdi. Evet. Fekale dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Rasulü en en hak sahibidir. En yurduhu. Onların onu razı etmesine en hak sahibi olandır. İmkânu müminin. Eğer müminler ise. Şimdi münafıklar özürler uyduruyorlar diye Müslümanları razı edip hani ikna edecekler ya işte ya valla benim işte işim vardı. valla çocuk çok hastaydı vallahi hanım çok hastaydı vesaire. Günümüzün de aynı zamanda işte çok işim var ne yapayım işte vallahi bir türlü işten fırsat bulamıyorum falan gibi eskiden münafıkların İslami hizmetten, İslami hareketten, cihattan geri kalmak için uydurdukları bahaneleri ne yapıyorlardı, uyduruyorlardı. Niye? Sırf müslümanları razı edip kurtulmak için. Allah diyor ki eğer onlar mümin olsalardı Allah ve Rasulü'nü razı etmeye Allah ve Rasulü daha hak sahibiydi. Öyle değil mi? Yani siz niye insanları razı etmeye çalışıyorsunuz ki? Siz Allah ve Rasulü'nü razı etmeye çalışın. Çünkü sizin dünya ve ahiretteki kurtuluşunuz Allah ve Rasulü'nü razı etmeye bağlıdır. Öyle değil mi? O zaman bırakın insanlara bahane üretmeyi, bırakın insanların nezdinde kendinizi temize çıkarmayı. Ama ne değil? Eğer mü'min olsalardı. Çünkü mü'minin derdi nedir? Allah'ı ve Rasulü'nü razı etmektir. Ne yapar onun için? Sürekli çalışır, sürekli çaba sarf eder münafık olanın, gerçek manada iman etmemiş olanın derdi nedir? İnsanları razı edip dünyalık alanda kendini temize çıkarmaktır. Onun için iş yapmaz, sürekli ne yapar? Sürekli bahane üretir. Anlatabiliyor muyum? İş yapmaz, sürekli bahane üretir. Evet. Alâbeten ala mehabbetihî Allah'ı sevmenin alameti kıldı. Öyle değil mi? <gülüyor> Allah da sizi sevsin. Bir insan, Allah'ı sevmeden müslüman olabilir mi? Allah'ı sevmeden mümin olabilir mi? Niye? Çünkü sevgi iman olmazsa olmazdır. Öyle değil mi? Şimdi hepimiz diyoruz ki ben Allah'ı seviyorum. Her iman ettiğini iddia eden aynı zamanda Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Peki Allah ne yapıyor? Bütün iddiaları başlangıç olarak geçersiz kılıyor. Öyle değil mi? Ne diyor? Bir şart var diyor. Eğer beni seviyorsanız Rasule tabi olun. Bir insan Rasule tabi olduğu oranda Allah Azze ve Celleyi seviyor demektir. Anlatabiliyorum kul in kuntum tuhibun De ki eğer Allah'a seviyorsan fettebiuni bana tabi olun. Yani ne, nedir burada Allah Azze ve olan sevginin kanunu nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselama tabi olmaktır. Ya ben Allah'a çok seviyorum. Ya valla benim kalbimde Allah'a dağ gibi sevgi var. Ama Rasule hayatımın hiçbir alanında tabi olmuyorum direk yalancı. Yani hiç düşünme, hiç üzerinde kafa yormana gerek yok. Bu adam otomatikmen yalan söylüyor yani. Niye? Resulullah e tabi olmuyorsa o zaman bu adam yalan söylüyor. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Burada bize neyi anlattı? Burada bize dedi ki selefin imamı kimdi? Selefin imamı Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dı. Şimdi arkadaşlar bugün özellikle güncel bir mesele olaraktan karşımızda Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a tabi olma onun getirmiş olduğu mesaja yani onun Kur'an-ı Kerim'i yaşadığı pratiğe uyma konusu çok ciddi bir sorun. Neden dolayı? Çünkü bazı insanların peygambere bakış açısı şu. Peygamber bir postacıydı. Allah azze ve celle'nin vahyini getirdi bize bıraktı. Ondan sonra çekti gitti. Peygamberin bütün işi bitti. Hayattan çekildi. Peki bu doğru mu? Olur mu? Biz sana bu zikri indirdik ne için? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ilehim. <إليهم> Sen insanlara indirileni insanlara açıklayasın diye biz sana bu kitabı ne yaptık? Biz sana bu kitabı indirdik. Peygamber aleyhissalatu vesselamın iki tane görevi var. Öyle değil mi? Bir, بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Bu nedir? Peygamberin vahiy bize ulaştırmasıdır. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'i Peygamberin bize olduğu gibi ulaştırmasıdır. Peki ikinci görevi nedir Peygamberin? nasıl Açıklama. Açıklama. O da nedir? Biz bu kitabı sana indirdik. Wenzelna ile ikedikra. Biz sana kitabı indirdik. Wenzelna mıydı? Wenzelna mıydı? Hafız. Wenzelna ile ikedikra, lü tabiyna lillnasi, ma nuzze ile ilehim. Biz sana bu kitabı indirdik ki sen onu insanlara açıklayasın diye. Bak, ulaştırma ayrı bir şeydir. Açıklama nedir? Açıklama apa bir şeydir? Peki peygamber nasıl açıkladı bu şeyi? Kur'anı yaşantısıyla ve sözleriyle. Öyle değil mi? Yani sünnetiyle. Peygamber Aleyhissalatu vesselam sünnetiyle bize açıkladı. Peki peygamberin üçüncü bir vazifesi nedir? Mesela örnek veriyorum. Örnek olarak da Peygamber Aleyhisselam'ın "La kad menne Allahu alel mu'minina izba'sa fihim rasulen minhum. Allah müminlere iyilik yaptı, minnet etti onlardan bir peygamber göndermekle. Ne yapar o peygamber? Yetlu aleihim ayatihi ve yuzekkihum ve yuallimuhum el kitabe ve'l hikme." Onlara Allah'ın ayetlerini okur. Bu tamam. Allah'ın kitabını okur. Bitti mi? yüzekim onları arındırır. Peki neyle arındırır? Nasıl arındırır? Yani eğer kitapla herkes arınıyor olsaydı niye peygamber bir de ekstra insanları arındırırsın? Ha demek ki bizim neye ihtiyacımız var? O kitapla arınmak için bir peygambere ihtiyacımız var. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ hikmete <وَالْحِكْمَةً> Ve kitabı ve hikmet. Peki kitabı anladık hikmet ne? Kitabı ve hikmeti onlara öğretir. Hikmet ne? Hükümet işte peygamberin kitabı nasıl öğreteceğimizi, nasıl yaşayacağımızı bize öğrettiği Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Anlaşıldı mı? O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Peygambere ihtiyacımız var. Ve bu peygambere ittiba meselesi, peygambere itaat meselesi yaşarken zatınadır. Peki öldükten sonra? Onun sahih olan sünnetinedir. Yani bize sahih bir yolla ulaşmış olan sünnetinedir. Ve bu ittiba, yani Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olma Bazılarının zannettiği gibi ameli bir mesele değildir. Tamamen itikadi bir meseledir. Varlığı kişinin imanına, yokluğu da kişinin küfrüne delalet eden İslam'ın en ciddi nelerindendir. İslam'ın en ciddi meselelerindendir. Ne yönünden? Hem Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a itaat imanın başlangıcı için şarttır. Öyle değil mi? Ne diyor Allah Teala? Ve men yut'i'r-rasule Etat Allah. Men yutu En fakat Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Allah'a itaat etmeden bir din olabilir mi? Olamaz. İşte Rasule itaat Allah'a itaattır. Resul'e itaat sızlık da aynı zamanda kime itaat sızlıktır? Allah Azze ve Celle itaattır. Herkese kişinin imanın olmazsa olmaz ona sevgisini ispat edebilmesi için neye ihtiyacı vardır? Resul'e ihtiyacı vardır. Yani başlangıç olarak kişinin imanını ispatlayabilmesi için neye ihtiyacı vardır? Rasule itaate, Rasule tabi olmaya ihtiyacı vardır. İki, kişinin imanını ispat ettikten sonra o iman üzere devam edebilmesi için, ona iman hükmünün sona kadar gidebilmesi için gene neye ihtiyacı vardır? Rasulü her konuda hakem kılıp, onun hükmüne yani rıza, rıza duyup, hiçbir sıkıntı duymadan onun hükmüne ne olması, tabi olması şartı vardır. Onda derli ne? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Demek ki bir kişi hem imanın başlangıç olarak ispatında hem de iman ehli olduğunun devamını gösterebilmesi için neye ihtiyacı vardır? Vesselama itaat. Bu da yaşadığı zaman onun zatına itaattır. O vefat ettikten sonra da nedir? O vefat ettikten sonra da onun sünnetine. Yani bu bazı sefih ve belihlerin zannettiği gibi ameli veya olursa olur olmazsa olmaz bir mesele değildir. Ayetlere dikkat ederseniz okuduğumuz ayetlerin her birinde Rasul'e itaat, imanın olmazsa olmazı Allah'a itaat. Yani hep dinin olmazsa olmazlarına monte edilmiştir. Anlatabiliyor muyum? Onu kopardığınız zaman dinin olmazsa olmaz rükünlerini ne yaparsınız? Dinin olmazsa olmaz rükünlerini yıkmış olursunuz. Ondan dolayı bu konuya ne yapmak lazım? Ondan dolayı bu konuya ne etmemiz lazım? Bu konuya dikkat etmemiz lazım. Peki biz her konuda Rasul'e itaat etmekle mükellef miyiz? Böyle bir soru sorayım. Her konuda Rasul'e tabi olmakla mükellef miyiz? Değil. Biz hangi konularda Rasule itaat etmekle mükellefiz? Din konusunda Resul'e itaat etmekle, ona tabi olmakla mükellefiz. Peki din dışında kalan, normal yaşantı, günlük hayat, işte ticaret, ahlakı vesaire. Bunlarda da e itaat etmek zorunda mıyız? Değiliz. Ama itaat edersek en efdal olanı yapmış oluruz. Öyle değil mi? Çünkü Rasul her konuda oturmada, kalkmada, konuşmada, yemede, yatmada Allah'ı en çok razı Etmeyi bilen insan kimdi? En güzel Allah'a razı etmeyi bilen insan Allah Rasulü'ydü. Ve en güzel ahlak üzere olan kimdi? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dı. Allah'ın terbiyesinden geçmiş olan kimdi? Allah Rasulü'ydü. Onun için yemesi de, içmesi de, oturması da, kalkması da en güzel olan insan Peygamberdi. Bu konularda da ona tabi olan en mükemmeli yakalamış, en mükemmele ulaşmış olur. Eğer bu tabi olmasına, Peygamber'e tabi olmayı, Kast ederse bununla beraber de ecrini de Allah'ın izniyle ne yapar? Ecrini de alır. Ama din alanlarına gelince kimsenin Resul'den yüz çevirme gibi bir lüksü söz konusu değil. Herkes din alanında Resul'e onun emirlerinde ve nehilerinde ona itaat etmek, ona uymak zorunda. وَآخِرُ davana اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ